1720 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir'in halife seçildiğinde okuduğu hutbeler, Hz. Ebu Bekir halife seçildiği zaman halka hutbe okudu, Allah'a hamdu sena ettikten sonra şöyle dedi, ben sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin başınıza halife seçildim, ancak Kur'an nazil olmuş, Hz. Peygamber dinin hükümlerini açıklamıştır, bize takvanın en üstün akıl olduğunu, fıskında akılsızlığın en koyusu olduğunu öğretmiştir.